Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu haftaki programımızda şöyle bir duyuru yapacağız. Su hakkı kampanyası olarak bizler 2 Kasım Cumartesi günü saat 1 ile 6 arasında su adaleti olmadan demokrasi olmaz. Ortak varlıklarımızı ve su hakkımızı savunuyoruz adlı bir panel ve forum düzenliyoruz Taksim Hill Otel'de. Şimdi bu haftaki programda ağırlıklı olarak bu etkinlikten bahsedeceğiz ve etkinlikte sunum yapacak arkadaşlarımızı biraz tanıtacağız. Çalışmalarını anlatacağız ve bizi dinleyenlerin de bu etkinliğe katılmaları için bir çağrı da bulmuş olacağız. Evet, umarız da başarılı oluruz. Evet. Önemli bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Uzun bir zamandan beri hazırlandığımız bir etkinlik. Etkinliği iki bölümden oluşturduk. Birinci bölüm panel. Den oluşuyor. Hı hı. E, i̇kinci bölüm ise bu panelde ele alınan konuları daha uzun boylu e, işte tüm katılımcılarla birlikte konuşabileceğimiz bir forum bölümü. Bu forum bölümünde hı hı. de işte ortak taleplerimizi nasıl e, bir araya getirebiliriz? Var olan mücadelelerle nasıl e, birleşebiliriz? Entegre olabiliriz bu mücadelelere. Aynı zamanda e, süren kampanyalar ve yeni kampanya önerileriyle su hakkımızı nasıl savunabiliriz Birlikte konuşmaya çalışacağız e, diyelim ve Hı -hı. panel bölümünü biraz daha detaylı e, size aktarmaya çalışalım. Evet birinci bölümde panelin birinci bölümünde toma için değil yaşam için su diyoruz. Bu e, slogan aslında bizim gezi eylemleri sırasında su hakkı kampanyası olarak ürettiğimiz bir e, şeydi. E, slogan ve bir bez Zin üzerine evet. mavi boya ilan yazdığımız Hı -hı. ve günlerce elimizde dolaştırdığımız evet. bir pankart. Bir, çok güzel bir pankartımızdı. Ve e, şimdi aslında söylediği şey şuydu bu. Bunun hani kamusal hizmet dahilinde olması gereken su hizmetleri artık tamamen şirketlere terk ediliyor. Ve bu yasalar eliyle devlet tarafından yapılıyor. Ve yasaların yetmediği yerlerde de işte devlet tomalarını devreye sokuyor. Yani biz onun için söylemiştik bunu yani. Evet, e Hı -hı. sonuçta su, doğal bir varlık, kamusal doğal bir varlık ve bu varlığa ilişkin hizmetlerinde aslında kamu eliyle sürdürülmesi gerekiyor. Hı -hı. Yerine getirilmesi gerekiyor ve bunların yasayla düzenlenmesi gerekiyor. Hı -hı. Ama bazı anlar var ki bu yasalar kamusal e çıkarlar... Ya da kamusal fayda üzerine şekillenmiyor. Ee, bunu talep edenlerin hakkını korur boyutta değil. Ee, ve buna itiraz edenleri yani kamu hizmetleri dahiline alınsın su e, ya da su varlıkları özelleştirilmesin diyenlere karşı da e, hı hı. bir duvar haline gelmiş durumda. Evet. E, bu mücadeleyi verenlerin karşısında yasalar yetmediği yerde de. Tomalar çıkıyor. Şiddet ee, çıkıyor. Yani. Evet şiddet Hı -hı. baskıyla bunlar e, geri püskürtülmeye çalışılıyor. Ama Hı -hı. E, çok başarılı olduklarını da Söyleyeyim söyleyemeyiz. Her evet. geçen gün artan bir mücadeleden e, bahsetmemiz mümkün. Evet ilk sunum başlığı da zaten bu toma için değil yaşam için su kısmının ilk sunum başlığı da. Ömer Madra'nın yapacağı bir sunum. Neoliberal politika arkasında suyu yeniden ortak varlık haline getirmek. Su hakkı çerçevesinde demokrasi ve katılımcılık. Bundan bahsedecek Ömer Madra. Şimdi Ömer Madra'yı anlatmak çok gerekli midir? Evet. Açık radyo dinleyicileri çok yakından bilirler kendisini. E diyelim ama yine de birkaç tane bir şey söyleyebiliriz. Ömer Madra bir yazısında şöyle bir şey söylemişti. Ee, bu küresel eylem grubunun bir bülteni vardı ona e, ön söz yazmıştı. Orada şunu söylüyordu işte e, yeryüzünün başına getirdiği bütün hani gelen bütün felaketler işte bu neoliberal politikalar, militarizm, e, iklim değişikliği e, hepsi e, büyük bir felakete e, yol açıyor. Ve biz bu felaketi sık sık dile getirdiğimizde Hı. bize felaket tellallığı yapıyorsunuz diye e, işte dinleyicilerimiz bizi suçladığı zamanlar oluyor e, demişti. Ama ondan sonrasında ise hani bunu söylemek bir görev. Ama aynı zamanda e, Sonnit'ten e, bir alıntı evet, yapmıştı. Yapmış, evet. Umut belirsizlik üzerine kuruludur. E, bundan sonra neler neler olacağını bilmediğimize dair çok daha gerçekçi bir varsayıma dayanır. Ve e, doğanın kendi direncinin dışında hani sürprizleri vardır. Ve e, umudun asıl yaşayacağı yer toprak, doğa değildir. Asıl zemin eyleme geçme, değiştirme ...ve biz de varız e, diyebilmedir diye bir e, alıntı, yapmıştı, alıntı yapmıştı. Aslında bunu bence Hı -hı. Ömer Madre bütün hayatında e, bir ilk olarak Hı -hı. E, benimsemiş ve yansıtır nitelikte şeyler yapıyor. Bütün e, mücadelelere katılmaya çalışıyor ve her şeyin başında dönüştürücü olan şeyin mücadele Hı -hı. olduğunu anlatıyor bize... Bu kadar yoğun programı içerisinde e, panelde konuşma e, yapma önerimizi kabul ettiği için de kendisine teşekkür buradan ediyorsun. teşekkür ederim. Evet şimdi panelin e, birinci bölümünün ikinci konuşması da e, başlık olarak şöyle temel insan hakları arasında sayılması gereken su hakkının Türkiye'deki son durumu. Bu konuyla ilgili bu başlığı da avukat Arif Nihat Alpsoy bizlere anlatacak bir parça. Hepimizin bildiği gibi su insanlar ve diğer bütün canlıların en temel yaşam kaynağı. Ve bu hayati varlığa bütüncül bir anlayışla yaklaşılması gerekiyor. Bunun korunması hem bugünümüz için hem de yarınımız için bir zorunluluk. Suyun korunması ve gelecek kuşaklarla birlikte tüm e, canlıların sudan faydalanması, toplumsal mücadelelerin talepleri ve bu taleplerin doğurduğu yasal düzenlemelerle ancak mümkün olabilecek bir şey. Yani burada söylemeye çalıştığımız şey şu. Suyun en temel e, haklarımızın arasında yer alması gerektiğini söylüyoruz. E, bu hı hı. temel hakların üst ana e, şeyi yasal düzenlemesi ise anayasa. Anayasada evet. yer alıyor olması gerekir diyoruz evet. su hakkının. Evet bu hakkın sağlanması devletin en temel görevlerinden biri olmalıdır diyoruz. Su hakkı anayasada belirtilen temel haklar arasında yer almalıdır diyoruz. Sosyal devlet ilkesi gereği su hizmetleri kamu hizmeti olarak kabul edilmelidir diyoruz. Herkesin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecek miktarda ve kalitede suya ücretsiz olarak ulaşması sağlanmalıdır diyoruz. Ve erişim hakkını kısıtlayan bütün yasal düzenlemeler ve uygulamalar e, uygulamadan kaldırılmalıdır diyoruz. Ancak böyle diyoruz da e, baktığımız zaman hani kanunlara yasalara evet, Türkiye'de tam tersi neredeyse. Bir tabloyla <gülüyor> evet. karşılaşıyoruz. Hani bu e, yerleşim yerleri açısından e, ifade edecek olursak e, belediyeler yani hizmet veren kurumlar bir kere Hı -hı. karı esas alan nitelikte çalışmaya zorlanıyor. Kimi evet. maddeler var işte 4700 36 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri kanunu bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, 2560 sayılı İSKİ kanunun 23. maddesindeki düzenlemeler aslında su hizmetlerinin e, karlı bir biçimde yerine getirilmesini zorunlu kılan maddeler. Evet. Ama evet, suya daha... ilişkin düzenlenen maddeler bunlardan sınırlı değil. Tabii, tabii çok daha büyük ölçüde ülke e, ölçeğinde zaten e, bu kanunlar var aynı zamanda. Su hakkını gasp eden mesela e, suların 49 yılına kiralanmasını mümkün kılan yasalar işte tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu tasarısı su kanunu tasarısı elektrik piyasası kanunu bunların hepsi su hakkını tehdit eden kanunlar. Bunlardan da en önemlisi ve e, henüz tam olarak gündeme gelmedi ama 2010 yılından beri aslında hepimizin gündeminde olması gereken bir su kanunu tasarısı var. Bu gayri resmi şekilde kamuoyuna duyuruldu. Tasarı hala meclise sunulmamasına rağmen üzerinde çalışılma, çalışmalar yapılıyor. Devam ediyor bunlar ve tasarıyı incelediğimizde şunu görüyoruz. Su varlıklarının devlet eliyle daha sıkı korunması ve dikkatli kullanımı sağlama amacı güdülmüyor. Bunun tam tersine suyun ticaretleşmesinin felsefi ve yasal zemine hazırlanmış oluyor su kanunu. Yani bu kanun kabul edilirse. Evet. Bu yasanın ilkelerini ortaya koyan maddelerden bazılarına bak, baktığımızda da şunu görüyoruz. Kamu yararı kavramı hükümetler tarafından en çok istismar edilen bir konu. Takdir yetkisinin sınırsızca kullanılabilmesini sağlayan bir ilki olarak karşımıza çıkıyor burada kamu yararı kavramı. Bu tasarıyla bu ilkenin tüm yasanın uygulanmasında kullanılacak olması uygulayıcılara istekleri doğrultusunda hareket etme imkanı sağlıyor. Bu durum yasaların vatandaşlar kadar e, devlet kurumlarının da eylemlerini sınırlayan özelliğini ortadan kaldırmış oluyor ve bu ilkeyle zorunlu olarak uyulması gereken kuralların arkasına dolanmak için yeni bir imkan yaratılmış oluyor. Bunun yanı sıra suyun yönetim hizmetleri karşılığında ücretlendirilmesi ve su temin maliyetlerinin kullanan kirlilik önleme maliyetlerinin de kirleten tarafından ödenmesi kabul edilmiş oluyor. Böylece devletin temel vazifesi olan su arzı görevinin özelleştirilmesi e, sağlanmış, sağlanmış oluyor. oluyor. Evet. Ayrıca bir bedel karşılığında su kaynaklarının kirletir, kirletilebilmesi için gerekli altyapı da e, bu sağlanmış oluyor. Düzenleme e, sağlanmış oluyor. Bir başka madde var yine bu su kanun tasarısında. E, su kaynaklarının tahsisi düzenlenmesi e, de son noktayı vurmuş durumda. E, burada ee, tıpkı enerji sektöründe olduğu gibi özelleştirme, ticaretleştirme, nihayetinde piyasalaşma aşamalarının hı hı. olmazsa olması olan lisanslamanın evet. e, ilk hükmünü e, düzenlenmiş bu su kanununun hazırlık aşamasında diyelim. Daha resmileşmedi çünkü. Evet biz bu çalışmayı aslında bu yılın başında gerçekleştirmiştik. Hı hı. Arif Bey de Arif, Arif Bey, Bey de dahil olduğu hı hı. bir çalışmaydı ve millet vekillerine bu çalışmanın yani bu kanunun getireceği olumsuzluklarını içeren bir rapor sunmuştuk. Evet. Bunun takipçisi de olmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Evet, şimdi devam etmeden önce programımıza bir ara verelim müzikli. Global Friends Music Dandineers, Water is a Human Right. Water is a human right, do die, do die. Water is a human right, do die, do die, die. all human beings are born free and equal in dignity and rights they should act towards one another in the spirit of brotherhood the united nations recognized the human right to water drinking water is essential to the realization of all human rights article 1 states that The human right to water is indispensable for leading a life and human dignity. Water is a human right. Water is a human right. Water is a human. Right. of the water is an insane imagination Because any trade with human rights is the liquidation of the rights Article 1 states that the human rights to water is Indispensable for leading a life and human dignity Water is a human to is a human Evet, e, su hakkı ile ilgili bu şarkıdan sonra devam ediyoruz programımızı. Birinci bölümde e, özellikle su hakkını gaspeden Türkiye'deki kanunlardan yasalardan ve uygulamalardan bahsettik. Ama tüm bu kanunlara rağmen suyu hak olarak vatandaşına e, ...götürmeyi e, başarabilen bir belediye var Türkiye'de. Dikili başarmaya belediyesi. çalışan diyelim. Evet, başarmaya çalışan. Zorlu Bütün zorluklara çünkü. rağmen başar, başaran da büyük ölçüde bir belediye var. Dikili Belediyesi'nden bahsediyoruz. E, Dikili Belediyesi Başkanı Osman Özgüven'de konuğumuz olacak. 2 Kasım'da evet. vatandaş olarak kaliteli, içilebilir su hakkımızın önündeki engeller ve mücadele yöntemleri başlıklı hı hı. oturumda bir sunum yapacak Osman Özgüven. Evet. Osman Özgüven e, geçtiğimiz hafta 21 Ekim tarihinde mi hı hı, e, evet. Yunanistan'daydı Yunanistan'da suyun özelleştirmesine karşı bir e, konferans düzenlenmişti ve burada da bir konuşma yapmıştı e, konuşmacı büyük e, konuşması büyük bir ilgi Topladı. Çünkü e, aslında dünyada uygulanan özelleştirme modeline neoliberal politikalara karşı alternatif bir şey öneriyor. Ve bunu uzun zamandan beri de hayata geçirme evet. e, konusunda belli evet. bir başarıyı e, kazanmış durumda. Bunu anlatınca e, diğer katılımcılar e, bu model hakkında daha detaylı bilgi almak ve aslında hani ne kadar olumlu bir model olduğunu birbirlerine anlatarak geçirmişler. Uzun bir zaman dilimini. Örneğin Aha. Paris'ten katılan Paris Suyu'nun Paris, pa, Paris Suyu... Suyu adlı şirket, kamulaştırılmış şirket 2010 yılında kamulaştırılmış şirketin e, başkanlarından e, en Nestrat şey demiş e, Paris'te dikili modelini örnek almalı. Bunu söyletebilmiş yani başkan orada konuşmasıyla. Şimdi e, birazcık e, bilmeyen dinleyicilerimiz için aslında dikili modelinin nasıl bir şey olduğunu anlatmak lazım. E, dikili de 13 tona kadar su aylık olarak 13 tona kadar su hanelere bedava olarak veriliyor. Eğer 13 tonu aşarsanız o zaman diyelim ki 14 ton kullandınız o ay. Tamamını suyun tamamını kullandığınız suyun tamamını normal tarif eden ödüyorsunuz. Bu da aslında vatandaşı cezalandırmadan bir su tasarrufu sağlamış oluyor ki... E, bu yöntemde daha önceden dikili de bir su sıkıntısı sorunu varmış ama bu yöntem uygulanmaya başlandıktan sonra büyük oranda su sıkıntısı meselesi de çözülmüş durumda. Yani insanlar hem e, para ödemeden hem de aynı zamanda suyu daha e, tasarruflu kullanarak her anlamda e, hayırlı bir işe e, vesile Vesil olmuş var. oluyorlar. Şimdi bu evet. uygulamanın arka planında Osman Özgüven aslında şunu söylüyor Aha. ve bu uygulamasını bu e, ilkelere dayandırıyor. Su insanlık ailesine aittir diyor. Satılamaz, özelleştirilemez ve kirletilemez. Bunları yapanlar insanlığa karşı suç işliyorlar diyor. Hmm. Yani bütün bu e, uyguladığı politikayı aslında e, bu temeller hmm. üzerinden şekillendiriyor. Aynı zamanda suyun e, kamusal hizmet alanında olması gerektiğini, sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak da hayata geçirilmesi gerektiğini ee, savunuyor savunuyor ama e, suç demesine rağmen onu suçladılar ve mahkemeye vermişlerdi 2008 yılında. Daha sonra iki senelik bir e, şey. zarara uğratmaktan dolayı dava açılmıştı. Bunun altını Hı -hı. çizelim. Evet o bahsettiğimiz kanunlar sayesinde böyle bir dava açılabildi Osman Özgüven ve meslektaşlarına. İki senenin sonunda bu davadan beraat etti hepsi. Ancak şimdi de karşılarında şöyle bir sorun var. 6360 sayılı büyükşehir kanunu geliyor. Bu da şu demek. Dikili gibi ilçelerin artık kendi su model ve politikalarını belirlemeleri maalesef mümkün olmayacak. Hı hı. Çünkü artık Dikili İzmir'in bir mahallesi gibi. ...davranmak zorunda kalacak. Suyun fiyatını belirleyemeyecek. Evet. İzmir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde... ...ne kurallar geçerliyse... ...dikilide de aynı kurallar geçerli olmak zorunda kalacak. Bu da aslında hani sadece... ...dikilinin değil pek çok ilçe ve köyün... düzel kişiliklerini kaybetmesi... ...anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi bu... hani ...belirli bir kotaya kadar suyu... ...bedava vermeye nasıl devam edecek? Bunları da konuşacağız. Osman Başkan... ...bunlardan da bahsedecek. Forumda da zaten... ...bundan konuşmaya devam ederiz... ...büyük ihtimalle. Evet. Evet. Bunun dışında tabii bu su hakkı mücadelesi sadece Türkiye'de yaşanan bir şey değil. Bu hepimizin bildiği bir şey. Yine su hakkı mücadelesinin uluslararası aktörlerinden birisi olan Gabriella Zanzana yine bizimle birlikte olacak. Ee, Fuden Water Watch. Fuden Water Watch o organizasyonda çalışıyor. Avrupa su hakkını konuşuyor başlıklı bir konuşma yapacak. Fudan Water Watch dünyadaki yiyecek ve suyun sağlıklı olup olmadığını işte herkesin... Erişip, erişemeyeceğini e, bu gibi meseleleri ele alan bir organizasyon kar amacı gütmüyor Şirketlerin beslenme ve su hakkını kendi çıkarları için gasp etmeleri meselesi üzerinde çalışıyor Bununla ilgili farkındalık yaratıyor Özellikle musluktan akan şebeke suyunun herkesin hakkı olduğunu savunuyor Bir ortak kamu varlığı olan suyun korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguluyor e, Yine sürdürdükleri bir kampanya var Evet 2010 yılından itibaren mi başladı yoksa? 2012'de başladı. 2012'de Mart ayında Marsilya'da gerçekleştirilen alternatif dünya su formu sırasında kararlaştırılan ve o tarihten itibaren sürdürülen bir kampanyanın aktivistlerinden aynı zamanda kendisi. Hı hı. Bu kampanya geçtiğimiz yakın bir zaman diliminde sonlandırıldı ve 1.9 milyon imza toplantı. Evet. E, ...kampanya talepleri e, etrafında e, bu talepler nedir diye bakacak olursak Avrupalı suya ve hıfzı suya'ya Hı -hı. Avrupa Birliği hukukunda bir insan hakkı olarak kabul edilmesini içeriyordu. Bunun için imza kampanyası yapılmıştı. Oldukça başarılı bir kampanya sürdürdüler. Evet. Gabriella da işte Bunlardan panelde yani. bu kampanyayı evet. başlatma nasıl sürdürdüklerini, nedenlerini ve nasıl sonuçlandığına ilişkin deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Evet daha sonra panelin ikinci bölümü geliyor şirketler için değil yaşam için suduyoruz bu sefer bir önceki bölümde toma için değil demiştik. Burada da aynı sorunun yani su hakkı gaspının devletler yüzünü değil birazcık da şirketler yüzünü inceleyeceğiz. Zaten artık su denilince aklımıza pet şişelere, borulara, barajlara hapsedilen bir sıvı geliyor. O noktaya geldi su. Evet, o kadar... Ve üzerinden kar evet. edilen. Bütün ve üzerinden kar edilen aslında, ekonomik bir meta. Evet, evet karı doğuran işlemler hı hı. ve bunların etrafında e, şirketlerin çok büyük karlarından bahsediyoruz. Evet. Bundan da en fazla yereldeki insanlar etkileniyor. O, o nedenle de işte e, yereldeki mücadelelere, baraj ve HES mücadelesine biraz bakacağız. Geçenlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir takım veriler yayınladı. Ee, Karadeniz bölgesinde sadece işletmede 95 tane HES var. İnşa aşamasında 58 tane var. Proje fizibilite Ön inceleme ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması kapsamında da 253 tane var. Hepsini topluyorsunuz. 406 tane proje söz konusu. Yani Karadeniz'de ufacık derenin üzerinde bile artık HES'ler olacak. HES'siz bir şey kalmayacak. Bu Tabii hemen söyleyelim Karadeniz'e özgü bir şey değil. Evet. Türkiye'nin evet. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda aslında bütün havzalarda 26 havzanın neredeyse tamamında diyebileceğimiz nitekte atılan adımlar. Çünkü şu anda Türkiye e, hidrolik potansiyelin bir bölü üçünü kullanır durumda. E, 2023'e kadar yüzde yüzünü kullanmayı hedefliyor ve bu doğrultuda da e, adımlar atıyor. Yani senin de az önce söylediğin gibi... E, hessiz e, dere kalmayacak. kalmayacak. Evet işte o hessiz dereler kalmayacak diyenlerden bir tanesi bir aktivist arkadaşımız da aramızda olacak. Refika Karşı mücadele edenlerden. Evet mücadele edenlerden. Aynı zamanda Refika Kadıoğlu'ndan bahsediyoruz. Aynı zamanda açık radyoda Music of the World adlı programda sunuyor kendisi. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nden. Ee, bize Doğu Karadeniz'den Artvin'den örnekler verecek ama esasen kendi bulunduğu vadiden örnekler verecek... Onların bir çalışması var Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali. Sekiz yıldır yapıyorlar ve muhteşem evet, bir iş yapıyorlar. Çok çok güzel bir iş evet gerçekten. Doğu Karadeniz'i dünyanın zengin ekosistemlerinden birisi. En zenginlerinden bir tanesi ama HES'lerle, maden ocaklarıyla, bunun benzeri projelerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İşte buradaki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir başka şey. Yaylacılık kültürünü canlandırmak ve biraz da hani toplumun genelini anlatmak için böyle e, festivaller ve başka çalışmalarda yürütüyorlar. O da orada e, olanları anlatacak bize. Onun dışında e, tabii e, başka bir yerelden, dünyanın öteki ucundan Bolivya'dan bir yerel hareketten e, bahsedecek olan bir e, aktivist arkadaşımız geliyor. Marcelo Oliveira. E, Koçabamba su savaşlarının liderlerinden bir evet. tanesi. Evet, e, o tabii. da bizlerden olacak. Önemli Hı -hı. bir şey bu çünkü e, aslında su hareketlerinin, su adaleti hareketlerinin başlangıç noktası olarak da tarihe geçmiş bir durumdadır. Koçabamba'daki e, yaşanan su savaşları. Onun e, önemli aktörlerinden bir tanesi. Bu e, Bolivya'yı e, kısaca bahsedecek olursak Bolivya'dan kentin su hizmetinin özelleştirilmesiyle birlikte... Hı -hı. E, su faturalarının hızla artması ve e, şirketlerin yağmur suyunun bile e, toplanmasına engel olması e, Hı -hı. sonucu ortaya çıkan bir sosyal hareketten bahsediyoruz. Ve bunun önemli aktörlerinden birisi e, Marsella Oliveira e, bizlerle birlikte Oradaki olacak. mücadeleyi anlatacak. Yine ben e, Akgün İlhan olarak <gülüyor> su Hakkı kampanyası adına... Türkiye'de 1990'lı yıllarda su hizmetlerinde başlayan ciddi sıkıntılardan bahsedeceğim ve hani bu dönem içerisinde neoliberal politikalar benimsenerek bu sıkıntılar çözülmek yerine veya işte ne bileyim bu su altyapılarındaki problemler halledilmek yerine onun yerine bu içme suyu alanı tamamen özel şirketlere açıldı. Bunlardan bahsedeceğiz ve böylece yeni bir sektör doğdu. Yeni bir sektör. Ambalajlı, ambalajlı su sektörü. Biraz ondan bahsedeceğiz. Ve son olarak da diyelim panelin evet. son bölümünde e, aslında e, içme suyuyla, ambalajlı suyla çok bağlantılı olan, kültürel ve tarihi mirasımızın da birer parçası olan ama şimdi e, bayağı bir zamandan beri e, musluklarından su akmayan sokak çeşmelerinden bahsedeceğiz. Hı. Aslında biz işte diyoruz ki e, evimizin içerisinde e, kaliteli, içilebilir nitelikte suyun, e, belirli bir miktara kadar ücretsiz verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çeşmedeki, sokaktaki çeşmelerin sularının da a, hmm. akması gerektiğini savunuyoruz. Bununla ilgili olarak Ayniye Hanım yine açık radyo programcılarından e, Bilgi Çağının Hukuku bu hukuku Hı -hı. programı e, yapımcılarından Ayniye Tansu e, bizlerle birlikte olacak. Bu Hı -hı. yeni bir kampanyamızın başlangıcı olabilir. Mahallenin suyu mahallenindir. Adlı bir kampanyanın başlangıcı olabilir. Evet. evet. Son olarak da zaten e, forumda hem panel sırasında ele alınan konular e, onların yorumları hem de e, ekstradan soruları ele alacağız. Ve birazcık da aslında genel seçimler yaklaşırken nasıl bir su yönetimi istiyoruz'un cevabını birlikte oluşturacağız. Evet bize ayrılan süre bu kadar. E, daha fazla bilgi için suhakkı.org'dan e, bilgi alabilirsiniz. 2 Kasım'da görüşün. görüşelim diyoruz. Evet 2 Kasım'da görüşmek üzere hoşçakalın.